Mehveş Evin ve Serkan Ocak 94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programı'ndan Herkese merhaba, günaydınlar Günaydın Evet, bu haftaya Biraz fazla Ne diyelim sel, felaket. sel felaketiyle Başladık, sular seller Akan bir hafta oldu Tabii bu tür olaylar Bu tür doğa olayları Büyük şehirlerde yaşanıyor ee, ve e, ne diyelim bir takım felaketlere yol açıyor aslında Ve sonra bunları unutuyoruz Kapanıyor bu konu ee, Bunun üzerine Maalesef. çok fazla tartışmıyoruz Gerek kamuoyu olarak gerek belki yerel yönetimler olarak Ve aynı şekilde merkezi yönetimler açısından da çok fazla tartışılmadan Bu konular kapanıyor Ta ki bir sonraki selebe Zaten malum <gülüyor> Günden hiçbir evet. zaman bir şey eksik olmuyor En fazla bir gün yani olayı Yaşarken yani konuşuluyor. E, çok bir konuşuluyor, heyecan yaratıyor, ondan sonra da unutuluyor, gidiyor. Evet. İklim konusu özellikle böyle. İklim konusu evet, özellikle böyle ve aslında tabii İstanbul açısından iklim konusu da e, çok kritik bir konu. E, şimdi tabii bütün bunları konuşacağız. Yani burada aslında çok ince bir e, ayrımı yapmak gerekiyor. Bu, bu yaşadıklarımız doğal afet mi? Yoksa aslında riskleri önceden öngörülebilir, önlemleri alınabilir ve zararları azaltılabilir oldukları için de dolayısıyla birer doğa olayı ve bu kadar felakete dönüştürülmeden Nasıl halledilebilirdi tabi bunda iklim değişikliğinde elbette etkisi var payı var şimdi bunları konuşmak üzere ekoloji kolektifinden Arif Cem Gündoğan hattımızda Cem'e soracağız bu İstanbul'da yaşananlar iklim değişikliğiyle ne kadar ilgili ne kadar değil Cem günaydın günaydın günaydın Günaydınlar. hoş geldin yayınımıza. Evet, e, ne diyeceksin? Biz böyle bir giriş yaptık. E, fakat hem e, yazılarınızda hem tweetlerinizde zaten bu konuyla ilgili e, bir takım bilgiler de verdiniz. Yani İstanbul, Hı -hı. E, afet, sel riski vesaire, Yani her yerde olabilir de deniyor e, Mesela bu mudur? Yoksa e, bu kadar beton e, dökmenin, bu kadar yapılaşmanın e, ve iklim politikalarının da bunda etkisi var mıdır diye başlayalım istiyorsanız Teşekkür ederim Şimdi tabi güzel bir giriş yaptınız aslında Çok özet bir şekilde ifade ettiniz yani Bu durum yetkililerin bizim inanmamızı istediği gibi doğal bir durum değil tabi ki Doğal bir afet yaklaşımı artık 70'lerde 80'lerde kaldı Hı. Artık afetlerin doğal olmadığını biliyoruz Bilim da bunu biliyor Onları yani bunları oluşturan tehlikelerin afete dönüştüren unsurların da aslında içinde bulunduğumuz sosyoekonomik yapının, kültürel yapının bir sonucu olduğunu biliyoruz. Yani İstanbul'da yaşananların aslında hem afet risk azaltım politikası ile alakalı olduğunu biliyoruz. Hem kalkınma hem şehirleşme politikalarının yanlışlığı veya çarpıklığıyla ilişkili olduğunu biliyoruz. Hem de iklim değişikliğine uyum anlamında bir politika eksikliği. Ve uygulama eksikliği olduğunu Gösteren çarpıcı bir örnek aslında Ve dediğiniz gibi aslında bu Bir selden bir sele bir aşırı hava olayından Bir diğerine hatırlanan bir e, e, Olay olarak kalıyor Yani İstanbul'da Eylül 2009'da Yaşanan sel felaketini hatırlayacak olursak Orada 31 kişi hayatını kaybediyor Evet çok ve, doğru ve 17 Ağustos depreminden sonra belki de ilk kez bu boyutta bir felaket yaşanmıştı e, ve orada e, aslında e, bu tarz e, aşırı hava olaylarının felakete dönüşmesini sağlayan e, bunu bunu körüleyen yanlış politikaların e, çok da adil bir şekilde insanların hayatını etkietmediğini de gördük yani Hı -hı. orada e, tekstil fabrikasına servisle gitmeye çalışan e, içi dolu bir minibüste hayatını kaybeden kadın işçileri gördük evet. orada iki tellide ve halkalıda e, tırlarda uyuyan orada konaklamak zorunda evet. kalan şoförlerin hayatlarını kaybettiğini gördük yani aslında ee, bu tarz hava olayları, bu tarz e, yanlış politikalarla birleşince ve uygulamalarla birleşince e, çok da adil olmayan, e, felakete varan sonuçlar doğuruyor. Bunu da görmek lazım ve e, sizin de bahsettiğiniz şekilde iklim değişikliğinin bir payı var bunda. Hı hı, ee, hı. yani Doğrudan iklim değişikliğinin sonucu değil belki bu olaylar. Evet. Fakat e, bu olayların e, şiddetini körüklediğini, sayısını arttırdığını ve bunları düzensizleştirdiğini bilim insanları zaten uzun yıllardır kabul ediyorlar. Ee, bir de tabii e, bununla ilgili evet böyle şeyler olabilir ama işte mesela metroların yapımında, yolların yapımında, ne, ne gördük İstanbul'da, işte Üsküdar'da tekrar denizde yol, bir Birleşiyor. olmuştu Metronun ya. merdivenlerinden yani öyle damla ile falan değil <gülüyor> şelale. şelale şeklinde sular akıyordu <gülüyor> Ve hatta Şişhane metrosundan böyle elektrik kaçağı oldu Ve böyle bir takım patlamalar evet. Dün hala da yeni kapıya kadar ediyordu. hizmet Hı. verilemiyordu vezneciler durağına Hı. kadar yapılabiliyordu metro. Bunun tabi mali bir şeyi de var Bunu belki ayrıca konuşuruz ama Mesela çok enteresan bir şeye rastladım Siz de bilirsiniz Cem Hollanda'da mesela sel yönetimiyle ilgili, su yönetimiyle ilgili e, çok e, müthiş çalışmalar yapılıyor. Zaten evet. e, ülkenin yüzde ellisi e, deniz seviyesinin altında ve büyük risk altında olduğu için e, Hollanda bu işi kendine vakfetmiş durumda. Ve mesela evet. şey diyor e, bu okuduğum haberde, işte park alanlarını da bir acil durum yani suların ee, akıtılabilmesi, fazla suların akıtılabilmesi için park gibi alanları da e, yönlendirdikleri. Mesela bizde böyle bir şey yok. Hani su basmanı falan filan bunlardan bahsediyoruz ama hani evet. e, ekstra önlemlere dair e, bir hazırlığımız, hazırlığımız yok. yok. Yani evet. Görünen ki varsa... yok. Evet. Kesinlikle. Ee, yani... Aslında kağıt üzerinde baktığınız zaman Türkiye'nin iklim değişikliği politika belgelerine ve strateji belgelerine bir iklim değişikliği uyum planı var. Bunun bir rapor olarak yıllar evvel çıktığını biliyoruz. Hı hı. Ama diğer politikalara, diğer sektörlere belki de ana akımlaştırılmadığını bu şekildeki örneklerde görebiliyoruz. Yani aslında pratikte bunların içselleştirilmediği, bunlar üzerine adımların yeteri kadar atılmadığı, çok açık şekilde ortada. Dediğiniz gibi Hollanda gibi e, gelişmiş e, ülke sayabileceğimiz kategorideki ülkelerin çoğunda aslında iklim değişikliği özelinde de e, afet risk yönetim planları mevcut. E, hatta sadece aşırı yağışlarla değil e, sıcak hava dalgalarıyla da ilişkilendirilebiliriz. Evet. E, çünkü hatırlayacak olursak sadece iki hafta önce çok ciddi bir sıcak hava dalgası yaşadık aslında. Hı hı. E, yani bir aşırılıktan bir diğer aşırılığa geçmiş olduk. Doğru. Bunlar da birbiriyle bağlantılı. Yani Türkiye'nin mesela aşırı sıcak hava dalgasıyla mücadele planı var mıdır? Muhtemelen yoktur. Hı hı. Ve çok enteresan bir şey aslında bütün bu konuyla ilgili politik olarak sorumluluk taşıyan, siyasi sorumluluk taşıyan pek çok yetkilinin topu vatandaşa attığını da gördük açıklamalarından. Yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanından tutunda, hı hı. Başbakan'dan, ondan evet. tutunda iklim değişikliği baş müzakerecimizden. Yani burada herkes kendine baksın sözüyle bir anlamda sorumluluğunu vatandaşı devrini gördük evet, aslında çok siyahlı bir bakış açısı evet. Evet. evet tek çözüm önerileri bu oldu sokağa çıkmayın mümkünse evet orada... komik şeyler de duymuştuk boyu 1.60'ın altında kalanlar <gülüyor> evet tabii bu bir ilkinden gelmemişti ama yine de çarpıcı bir söz oldu evet şimdi tabii burada aslında bu söylediğin şey çok önemli gerek yerel yöneticiler gerek merkezi yönetimdekiler, bakanlıklardakiler, hatta ve hatta tamamen afet, yani ana işi afetlerle mücadele olan Afat yaptıkları açıklamalar hiçbir şekilde sorumluluk almayan, yani bu tamamen söylediğin gibi şeyi sorumluluğu vatandaşın üstüne atan bir politika izlediler ama ya bunun böyle yürümeyeceğini aslında kendileri de görüyorlar e, muhtemelen e, evet. ve ama bununla ilgili hiçbir iyileştirme hiçbir işte riskleri önceden artık teknoloji çok ilerledi bu elimizdeki telefonlardan bile bir hafta sonrasında hava durumunun nasıl olacağını artık biliyoruz yani bu bilinmeyen birdenbire evet. gelen bir şey değildi e, evet. ya bundan sonrası için mesela ne, yani biz gene buradan söylemiş olalım da onlar yine yapmamış olsunlar. Ne yapmak gerekiyordu? Yani şimdi öncelikle aslında pek çok farklı politikayı bütünsel olarak ele almak gerekiyor. Ülke ve yerel düzeyde de. Yani kalkınma politikanızdan tutun da şehirleşme politikanızı, afet yönetimi politikanızdan tutun da iklimleşikliği politikalarınızı, hatta enerji politikanızı, tüm bunların aslında iç içe geçmiş ve birbirini etkileyen bir denklem içerisinde olduğunu kabul etmek fayda var. Böyle başlamakta fayda var. Evet. E, politikaların çağıt üzerinde kalmıyor olmasının e, gerekliliği söz konusu. E, tabii bu aslında bir anlamda adalet, demokrati, hukukun üstünlüğü gibi e, prensiplerle kavramları ne kadar içselleştirdiğimizle de alakalı. Yani siz e, bu örneğin aşırı yağıştan dolayı hayatını kaybeden veya e, ekonomik olarak zarar gören vatandaşın hakkını arayamadığı e, bir ülkede yaşıyorsanız e, bu konuyla ilgili adım atmak çok zor. Ya da afet, riski evet. Azaltım politikalarını sadece kağıt üzerinde kalıyorsa e, ve sosyal adalet, adaleti gözetmeyen politikalarda, yani bunu sadece teknik bir mesele, mühendislik meselesi indirgemek çok zararlı bir bakışçısı. E, dünyada da böyle aslında sosyal bilimlerin, Hı. siyaset bilimlerinin bu işin e, içerisine angaja olduğunu görüyoruz son 20-30 yıl, 30 yıldır. E, ama Türkiye'de biz sadece bunu e, hala e, en üst düzeyde, ülkenin saygın kurumlarındaki, e, Profesörlerimiz dahil bunu sadece bir mühendislik niteliğine indirgemeye çalışıyoruz çok hmm. yanlış bir şey hmm. Hmm. E, çünkü az önce verdiğim örnek yani e, iki telli de uyuyan şoförler neden oradaydı? Evet. E, ka kadınlar bir servis aracı içerisinde neden bu arada evet, o evet, camları açılamayan bir o araç bir de e, servis aracı da değil hatta yani mal taşınan bir aracın içerisinde e, götürülüyordu evet. o kadın işçiler evet. ve e, havasızlıktan evet. ve tabii içine alan sudan dolayı e, maalesef evet. E, kaybedildiler evet ve o iş yerinin sahibinin de açılan dava sonucu kaç para cezası ödeyerek bundan e, kurtulduğunu biliyoruz yani evet. adaletin kokun üstünlüğünün burada devreye girdiğini görüyoruz evet. sadece bunlar kağıt üzerinde e, belki uluslararası arenalarda boy göstermek için yaptığımız politikalar olarak kalmamalı. Bence buradan başlamak lazım. Yerel yönetimlerin aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iklim değişikliği eylem planı yaptığını biliyoruz bu süreçte. Hmm. Hatta son günlerde paydaş çağrılarını görmüştük, toplantıları oluyor. Ama hmm. 2017 yılındayız. İtim değişikliği meselesi 80'lerden bu yana tartışılıyor. Yani burada geciktiğimiz aşikar bunun ne kadar katılımcı, ne kadar bilimsel temelleri dayalı olarak yapıldığı İstanbul Belediyesi gibi ...çok büyük bütçeye sahip olan bir belediyede buna ne kadar kaynak ayrıldığına bakarak aslında görebilirsiniz niteliğini. Öyle söyleyeyim. Evet. Şeyi gördünüz mü Cem? İklim haberde gördüm. Mutlaka sizde görmüşsünüz, Hatta parmağınız vardır haberde diye düşünüyorum. Ee, olumlu anlamda tabii ki ee, Dünya Meteoroloji Örgütü ve Climate Central'ın bir ortaklaşa e, yeni bir haritalama yapmışlar bu sıcaklık hı hı. değişiklikleri artışlarıyla ilgili ve e, Paris anlaşmasına sadık kalınamazsa e, mesela e, Madrid için artı 3.8'lik bir artış hı hı. öngörülüyor hı hı. ve bütün şey mesela Paris'le Fas'ın e, başkenti mi Fes? yok Başkent değil, e, Fas'taki FES'in aynı dereceye e, ulaşacağını falan gibi bir takım detaylar var. E, evet. Yani giderek aslında daha e, zannettiğimizden de, konuşulanlardan da, bilim e, insanların söylediğinden de daha kötü bir e, senaryoda ortaya çıkıyor galiba. Evet, evet. yani aslında Paris Anlaşması'nın kabulü zamanında da aslında benzer şeyler tartışılmıştı. Paris Anlaşması'nın şu hali hazırdaki hedeflerine ulaşmak için ülkelerin ortaya kaydı, koydukları katkılar yetersiz durumda ve bilim insanları işte bunun altını evet. çizerek şu andaki katkılarla e, dünya daha sıcak bir yer olma yoluna doğru gidiyor ve bununla başa çıkabilmemiz de mümkün değil e, bu şekilde gidecek olursa diyor. Hı hı. E, ama e, bu durumda bile işte uluslararası yöne örneğin Amerika'nın e, anlaşmadan çekilmesiyle beraber e, dengelerin biraz daha sarsılmaya başladığını görüyoruz fakat e, bu bağlamda işte yerel aktörler, özel sektör, farklı aktörler devreye girmeye başlıyor. Aslında umutsuz e, olma lüksümüz yok. Çünkü o dünyanın içerisinde yaşayacağız, yaşamaya, yaşamaya devam ediyoruz. E, umutsuz olmak için bir lüksümüz yok ama e, bir yandan da gerçekçilik e, dozunu iyi ayarlamakta fayda var. Evet e, şu anki gidişat e, istediğimiz yere doğru gitmiyor. Bu bağlamda her ülkenin, her e, aktörün e, elini taşın altına koyması gerekiyor. Ama en çok da e, tabii ki sosyoekonomik sistemi devam ettiren onu şekillendiren en çok şekillendiren Türkiye gibi ülkelerde özellikle politikacıların bu anlamda e, sorumluluk alması e, ülkenin de bu bağlamda sorumlu politikalara sahip olması gerekiyor Türkiye'nin far anlaşmasına imza atmasına rağmen e, şu an onu meclisten geçirmeyip e, onaylamadığını diyoruz Yani Dolayısıyla bu bağlamda bir sorumluluk almak istiyoruz e, demek yetmiyor sorumluluk almamız gerekiyor Evet bir ara verelim aradan evet. sonra konuşmaya devam ediyoruz change. We all want to rearrange. Stories told, but we don't know how to work it out. Hold on for the storm. Fight until you're sore. Build upon a dream you made. I just want to change my stage. Evet, ekonomi ekoloji programında İstanbul'da yaşanan sel e, hadisesini e, ve su taşkınlarını e, ve konuşuyoruz iklim ve iklim bağlantılı değişikliği olarak. E, bağlantılı olarak ekoloji kolektifinden Arif Cem Gündoğan konuğumuz. Evet, e, biraz genel çerçeveyi ilk bölümde çizdik. E, aslında geçmiş günlerde, e, geçmiş aylarda yayınlanmış Climate News Network'ün de yine bir araştırması var. Avrupa'daki 19 megakıyı kentin e, karşı karşıya olduğu tehditleri inceleyen bir araştırmaydı. Burada İstanbul'la İzmir özellikle e, iklim kaynaklı kasırga, fırtına, sel gibi e, doğa olaylarına çok fazla maruz kalacağı ve bunların da e, önemli ölçüde ekonomik hasarlara e, sebep olacağı. Ve tabii bundan da nasıl kurtulabileceği tamamen fosil yakıtlardan vazgeçilmesi meselesi. Evet. Belki biraz bu genel enerji politikası, yerel yönetimlerin... Ee, karbon emisyonlarının düşürmesine yönelik yani biliyoruz ki İstanbul'da özellikle inanılmaz bir beton ve çimento üretimi var. Gerek mega projeler, gerek işte bu yolların yapılması, kentsel dönüşüm. Ee, bütün bunlarla ilgili neler söylemek istersin? Ee, şöyle özetleyebilirim. Şimdi dün aslında Twitter'da bir tartışma vardı. Enteresan bir tartışmaydı. İlk değişikliğinin politik bir mesele olmamasıyla alakalıydı. Hı hı. E, i̇klim değişikliği son derece politik bir mesele. E, hem e, iklim değişikliğin insan kaynaklı iklim değişikliğinin sebep olan seçimlerin aslında politik seçimler olması yani fosil yakıt kullanmak, yenilenebilir enerji kullanmak arasında yaptığınız seçim ya da farklı politika tedbirler arasında yaptığınız seçim iklim değişikliğinin olmasına neden oldu şu ana kadar. E, evet. Bundan sonra onu önlemek ve sonuçlarıyla baş etmek de e, aynı şekilde politik seçimlere dayalı e, ve politikaların oluşturulmasıyla alakalı. Dolayısıyla sizin dediğiniz gibi enerji politikalarının bu bağlamda e, en azından bir ayağını oluşturduğunu biliyoruz. E, artık dünyanın fosil yakıtlarla yola devam etme şansı yok. Sadece e, enerji üretiminde değil, belki ulaştırma alanında da öyle. Evet. E, farklı alanlar da böyle, tarım alanında da öyle. Yani biz e, bir şekilde pek çok ülkenin yaptığı gibi uzun dönemli, e, karbonsuzlaştırmamız gerekiyor ekonomisini ve bu anlamda attığımız adımların bunun aksi yönde olduğunu görmekteyiz. Yani yenilenebilir enerji evet destekler var, e, belirli çabalar var fakat diğer ülkelere kıyasla, kendi potansiyelimizle kıyasla bu anlamda e, çok istekli adımlar atmadığımızı görebiliyoruz. Evet. Bunu değiştirerek başlamamız gerekiyor. Evet. E, ama en az bu kadar önemli olan enerji politikası kadar e, bir alan daha var. Uyumla ilgili çaba sarf etmemiz gerekiyor. Bunun adil hı, olim, ile uyum mesela. derken ha adil olması. İklim, iklim değişikliğine uyumlanması. Yani aslında İstanbul'da yaşanan olayları e, en az hatarla atlatabileceğimiz şekilde, en adil hatarla atlatabileceğimiz şekilde e, kurgulayacak politikaları ihtiyacımız var. E, aslında Türkiye'de dediğiniz gibi İzmir, İstanbul gibi şehirlerde Türkiye'nin genelinde neler olacağını az çok biliyoruz. Bu anlamda çalışmalar da yapılıyor bilimsel çalışmalar. Tabii. E, dediğim gibi bunun aslında politikaya aktarılması noktasında bir sıkıntı var. E, bu da politik sahiplenme olmadan olacak bir şey değil. değil. E, ve bu, bu noktada vatandaşın da e, birincil derecede sorumlu olması çok enteresan e, ve komik kaçıyor açıkçası. Evet. E, bir şey söylemek ister misin Mehmet bu konuda? Aslında burada e, tabii şunu da belki e, göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Artık belki de gerçekten yönetilebilir olmaktan çıkmış bir kentten bahsediyoruz burada. Yani hangi önlemi alsanız belki de yeterli olmayacak bu yapısıyla. Yani bu karbona dayalı işte ekonomisiyle bu kaotik karmaşık Ulaştırma sistemiyle, kentsel dönüşümüyle yapı, yapılaşmasıyla, ormansızlaşmasıyla yani zaten ne yapsanız ne önlem alsanız bu riski zaten azaltamayacakmışsınız gibi ben aslında böyle biraz bir hayal kırıklığı <gülüyor> da aslında yaşıyorum içten içe. Yani aslında bu Paris Anlaşması'nın da kalbinde olan bir tartışma yani kayıp ve zararlar dediğimiz başlığın altında tam olarak bu tartışılıyor. Yani uyumun yeterli olmadığı veya geç kalındığı veya yanlış uyum politikaları uygulandığı e, durumda zarar e, gören insanların, zarar gören canlıların, e, ekonomik olarak zararların karşılanmasına dair e, bir tartışma süreci. Evet. evet. Aslında kendi ülkemizde de bunu kendi içimizde de tartışıyor olmamız lazım. Yani çünkü olayda e, evet şu an e, yanlış politikalar sonucu e, geri döndüremediğimiz bazı şeyler oldu. Bunun zarar ve tazmini nasıl olacak? vatandaşlar nereye başvurabilir? Yani bu anlamda da mekanizmalar Türkiye'de yok. Doğru. Ee, yani bu... sigorta tabii kısmen bazı şeyleri kapsıyor ama bunun iklim özelinde olmadığını biliyoruz. Hı hı, Dolayısıyla hı. bunları da artık tartışıyor olmamız lazım. Evet. Ki bu da aslında meselenin çok göz ardı edilen bir noktası. Kaldı ki sosyal medyada bile yakın çevremizden de evleri, iş yerlerini su basmış, bir sürü zarara uğramış insanlar olduğunu gördük. İşte yani belki işte arabalarını kaybettiler evleri işte malları gitti yani dükkanlarından falan. Ki çok daha büyük hasar olabilirdi. Olabilirdi evet. Zaten da Allah korudu demiş. Yani sağ olsun onlar da Allah'a havale etmişler meseleyi. Yani böyle bir evet sonuç olarak geldiğimiz noktada tamamen bir politikasızlık içinde olduğumuz görüyoruz. Yani eksik yanlış veya yetersiz değil. Aslında kağıt üzerinde var ama uygulamada ee, özellikle bu tarz doğa olaylarıyla e, mücadele etme konusunda politikasızlığımızı e, bir kez daha e, bu haliyle görmüş olduk. E, süremizin de sonuna geldik. E, son belki bir iki cümle e, alabiliriz. Ondan sonra da yavaş yavaş kapatalım. Yani şöyle özetleyebiliriz tekrar. Dediğim gibi bu durum sizin de ifade ettiğiniz gibi yetkililerin e, tam aksine doğal bir durum değil yaşadığınız şey. Hı -hı. Bunu içselleştirmemeliyiz, bunu kader olarak kabullenmemeliyiz e, vatandaşlar açısından. Tehlike ve risklerin aksine afetler e, asla doğal değil çünkü. Politikaların veya bu politikaların oluşmasına zemin sağlayan sosyoekonomik yapının bir sonucu. Yani seçimlerimizin sonucu, seçtiğimiz politikacıların yaptıkları seçimlerimizin sonucu. Evet. Dolayısıyla onlar da birinci derecede bunda bize hesap vermek durumunda olan, Hı -hı. kamu görevlileri. Yani biz burada bu hakkı talep edeceğiz. Bu politikaları talep edeceğiz. E, vermiyorlarsa da bunu ifade etmeye devam edeceğiz. E, kamu görevlilerinin yapması gereken de bu bağlamda iklim değişikliğinin de e, riskler üzerindeki art, artış etkisinde hesaba katarak plan yapmak ve bunları uygulamak e, ve bunları şeffaf hesap verebilir bir şekilde uygulamak. Evet. E, bu şekilde ifade edelim. Peki Arif Cem Gündoğan. Çok teşekkür ederim bilimci. Çok teşekkür ederiz Gerçekten yayına teşekkür katıldığınız teşekkür. için. Tamam. Umarım daha güzel şeylere iklim değişikliği politikalarıyla ilgili daha güzel şeyleri konuşacağımız programlar da gelir, <gülüyor> zamanlarda gelir. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığın için. teşekkür ederim. Evet bu haftada ekonomi ekolojinin sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere.